Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi aynen Hazret Adam'la bir soru var. Hazret Adam'ın ilgili bir soru var. O soru da nedir? Diyorlar ki Allahu Teala Hazret Adam'ı affettiğinde cennette kelimet öğretti ona. O kelimetler nedir? Çünkü diyor bazı rivayette okuyoruz bazı tefsirlerde Hazret Adam eee İsyan ederken allah Teala'ya anladı isyan etti avratıp zahir oldu hatta cennetin yapraklarından üzerine örtü. O zaman anladı hata ettiğini başladı Allah'a tövbe etmeye ama tövbe etmeyi bilmiyor nasıl yapsın. O zaman baktı cennetin üstünde kubbalarında yani kirişlerinde yazılmış La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Onun hakkı için ya Rabbi beni affet dedi. Allah Teala de dedi, dedi nereden bildin Adem bunu kelimeleri? Dedi gördüm yazmışsın affet Adem. Böyle okumuş. Bu doğru mu doğru değil? Evet arkadaşlar. Şimdi bu Bakara 37. ayettedir. Diyor ki fetelakka min Rabbihi kelimatin fetaba alayhi inne Rahim. Ayet apaçuktur. Ne diyor? Fetelakka adamu günah ettikten sonra Adem Rabbinden kelimetler ne yaptı? Telakka. Kelimetler ona geldi. İlham değil, telakka ile ondan aldı. Cibril vasıtasıyla, melek vasıtasıyla yendi Ne dedi mi? Rabb'i, Rabbinden geldi o kelimetler. İşte bu bu kelimetleri söyle. Bu tovbedir. Bu kelimetlerde neydir? İşte Estağfirullah, Estağfirullah Azim. Ya Rabbi etûb ileyh. Ha? Bunlar iidir. Bu istiğfardır. İstighfarı öğretti. İstighfar böyle olur. Allah'tan diyorsun, özür dilersin, tövbe edersin. Ondan dolayı ne diyor Allah Teala? O kelimetleri Adem söyledikten sonra fetaba aleyhi Affetun. İnne huve't-Tawwabur Rahim. O tövbe edicidir, merhamet sahibidir. Bu ehl-i sünnet bu görüşün üzerinde bütün müfessirlerimiz icma etmiştir. Çünkü Kur'an Kur'an'la tefsir olunur. Kur'an Kuran'ın ile tefsir olunur diğer ayetlerde Allah'ın kelamı, kelimetleri nedir istiğfardır, tevbedir bütün şeylerde bu geçiyor bu böyledir, bunu böyle inanıyoruz biz, bunun haricindekiler nedir, o arkadaşın söylediği, innehu cennetin yazılmış la ilahe illallah Muhammed Resulullah fe Adem aleyhisselam çağırdı ya Rabbi Muhammed hakkı için beni affet. O da dedi nereden bildin? Dedi yazılmıştır. Allah Teala da onu affetti. Bu icma, alim ehli icma etmiş. Bu hadis uyduruk bir hadistir. Aslı olmayan bir hadistir. Dalalata götüren bir hadistir. Çünkü bir kimsenin bir kimseye cahilen Allahu Teala'ni Teala'yı istemek nedir? Bidattır. Caiz değil, şirke yol açar. Bineye açar şirke, o zaman Muhammed'in hakkı için ister şey için istersin, Muhammed'e Muhammed'ten istersin. Bugün cahiden dedin, yarın ondan istersin. Şirk de öyle büyük şey, Allah her şeyi affeder, şirki affetmez. Çünkü cahnedir. Ne diyor bu e, uyduruk hadiste? E, e, ya Rabbi, hakkı Muhammed illa qafarteli. Ya Rabbim, Muhammed'in hakkı için beni affet. Muhammed'in hakkı nedir? Yani Muhammed senin en sevgili kulundur. Onu onun hakkı için. Onun sen sende hakkı var ise onun hakkı için affetmeni. Yani ben seni Muhammedi ya Rabbi senin yanına e, törpül götür getiriyorum. Nasıl bir e, bir, de, yani bir zengin adamın yanına bir patronun yanına iş almaya gidersin yeni bir işin var yürütmeye gidersin. Ben filan adamıyım, filandan salam getirdim yani kartini getirdim yani kendisi geldi. Bu benim akrabamdır, dostumdur, bunun işini yürüt. O adam da bu adamın geldiği için işini yürütür. Bu kuldan kulun arasında olur. Allah'tan kulun arasında haşa vakaf olmaz. Olsaydı Resulullah yapardır. Olsaydı sahabeler yapardır, dört imam yapardır. Bu ne zaman bu uyduruk şey girdi bize? Bu üç dönemden sonra. Üç dönemi Allah Resulü tezkiye yaptı. Ne dedi? Hayrul Qurun, قَرْنِ ثُمَّ الَّذ۪ينَ yelunhum, ثُمَّ الَّذ۪ينَ yelun. Benim en en hayırlı dönem benim dönemim sonra ondan sonra gelenler sonra ondan sonra gelenler. Dört imamda bu dönemin içindedir elhamdülillah Rabbil alemin. Bu dört üç dönemde öyle bir şey yoktur. Hatta üç dönemden sonra beş dönemde de yoktur. Ondan sonra bu uydurmasyon bu hadisler cirdi. Şunçu A'raf diyor, "Kâlâ Rabbena zâlemne enfüsenâ." Hazreti Adem ne diyor? A'raf suresinde bak Allah Sübhanu Teala diyor. Adem ne dedi? Kâlâ Rabbena zâlemne enfüsenâ. Ya Rabbi biz nefsimize zulm ettik. Orada dedi ki ayette, ayette dedi ki ne dedi ki eee ettiktan ettikten e, Allah Sübhanu Teala dedi bu ağaçtan yeseniz Bakara 35'te. Dedi bu ağaçtan yeseniz Fetekûna <gülüyor> min'z-zâlimîn, zalimlerden olursunuz. Büyük günah işlersiniz. Ne dedi? Araf'ta 23. ayette: "Kâle Rabbena zalamnâ enfusenâ. Ya Rabbi biz nefsimizi zulmettik. Büyük günah işledik. Fe in lem tagfir lenâ ve terhamnâ eyer sen bize affetmesen, rahmetinle, rahmetinle ve rahmetinle kavuşturmasan lenekûnenne <gülüyor> min'z-zâlimîn. Biz zalimlerden oluruz. Bizim işimiz bitti." Hazret adam ikrar ediyor Ama Resulullah'ın Hakkı için demiş demesi Bu bir uydurmadır Bazı fırkalar özellikle Bizim Tasavvuf fırkaları Bu kardeşler ne yapıyorlar Allah oları da bizi de Doğru yola nasip etsin Doğru yol hak yoludur. Ona nasip etsin diyorlar Resulullah'ın cahiliyle, hakkıyla Tevassül olunabilir Halbuki ehli sünnetcüler bu bid'attir. Resulullah yapmamış. Sahaba yapmamış. Abu Bakır, Umar, Osman, Ali yapmamış. Ya Ali bu kadar sıkıştı. Hazreti Osman sıkıştı. Katiller kapıda demedin. Ya ya Rabbi, ya, ya Rabbi Muhammed'in hakkı için beni affet. Diyebilir miydiler? Diyerdiler. Olar Muhammed'i bizden iyi tanıyorlar. Aleyhisselatu vesselam. Ama demediler. Onun için Tevessül Allah'a isim sıfatlarıyla olur, salih emellerle olur. Yen de salih bir insanın duası ile olur. Onun haricinde tevessüller yen bir yen şirktir. Şirk tevassüller de var. Ama bu hak meselesi bir et tir. Aslında Allahu Teala'nın hakkında bir büyük bir saygısızlıktır. Allahu Teala, törpüle ihtiyacın var sen törpüyle götürürsün. Bak Allahu Teala bütün ayetlerde Resulullah'a diyor senden sorarlar de olara senden sorarlar de olara hayızdan sorarlar de olara enfelden sorarlar de olara ama bir ayette Resulullah'ı çıkartıyor orta yerden çünkü bizden Allah'ın ara, aramızda direkt muhatap olamayın Allah bizimle muhatap olmaz tek tek kullarıyla bir tane seçeriklerinden onu elçi olarak gönderir o da rasuldur. benim istediğim kullarımdan budur ama kuldan Allah'ın arayende Resul yoktur. Resul iptal oldu. Resul'un ilgisi yoktur. Resul sadece Allah'tan kulun arasındadır. Kuldan Allah'ın arasında hiç kimse yoktur. İstisnasız. Hiç kimse giremez. Hat tabir co, caiz ise hat açıktır, direktir. Hiç santrala olamaya gerek yoktur. Ne diyorsun? O ayet nedir? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي Kullarım beni sorsa senden diye ey Muhammed demedi. Fe inni karibun ucibu da'vetedda'i ila da'ani. Eğer kulların kullarım, kullarım beni sorsa senden ben onlara yakınım. Kim bana ya Rab dedi ben onun şah damarından yakınım. Diğer ayetlerde ve diğer hadislere göre. Şah damar nedir? En canımızda boynumuzdan geçen en yakın. Kalbimize baş damar en yakındır. Ondan yakınım. O zaman törpül götürmeye cahiz değil. Olsaydı Resulullah yapardı. Biz de isteriz Resulullah'ın cahili allah Teala'ya kısa yoldan dua ederim. Ama yapmamışsa yapmarız. Çünkü ibadetler naslan belirtilir. belirtir? Hiç bizim, hiç onun, hiç başkasının keyfi bir meselesi değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.